Türkçe Peri Masalları Sevimli Prens Evvel zaman içinde bir kral avlanmaya çıkmış ve köpeklerinin kovaladığı küçük beyaz bir tavşan kurtulmak için onun kollarına sıçramış. Merhaba küçük dostum merak etme kimse sana zarar vermeyecek. Onu sarayına götürmüş ve hizmetkarlarına ona iyi bakmalarını emretmiş. Ben doğruluk perisiyim. Ve merhametli ve iyi bir misin diye seni sınadım. Köpeklerden kurtulmak için kollarını atlayan tavşan bendim. Ve kesinlikle öylesin. Ne dilersen dile benden ve söz veriyorum dileğin gerçekleşecek. Kral çok memnun olmuş. Peri, zamanı geldiğinde. Yeni doğan oğlumu prenslerin en iyisi yaparsan size minnettar kalırım. Onun da iyi, nazik ve merhametli bir kral olmasını isterim. Ah! iyi kral! Oğluna göz kulak olacağıma söz veriyorum. Ve eğer gerekli olursa cezalandıracağım böylece hatasını düzeltecek... ...ve senin kadar iyi bir kral olacak. Verilen söz kralı tatmin etmiş. Bu yüzüğü oğlunun parmağına tak. Göz kulak olmak ve rehberlik etmek için daima yanında olacağım. Bebek prens o kadar sevimliymiş ki onu sevmeden durabilen yokmuş. Bu yüzden adını Sevimli Prens koymuşlar. Yıllar içinde Sevimli Prens büyümüş ve yakışıklı bir genç olmuş. Bir gün babasının hatrasına dikilen heykelin yanında otururken üvey kardeşi Charles yanına gelmiş. Burada ne yapıyorsun Sevimli Prens? Alanmaya gideceğimizi bilmiyor musun? Tabii ki hatırlıyorum kardeşim ama bazen babamızı gerçekten de çok özlüyorum. Sevimli Prens, Charles ve kuzen Ron avlanmak için ormana gitmişler. Atla ilerlerken Sevimli Prens'in gözüne bir kız çarpmış. Kardeşleri devam ederken o yavaşlamış. Atını kızın bulunduğu yere sürmüş ve tam önünde durmuş. Genç kız o kadar güzelmiş ki prens daha o anda aşık olmuş. Onunla evlenme konusunda kararını vermiş. Adı Silya'ymış ve güzel olduğu kadar da iyi bir kızmış. Senin kadar güzel birini hiç görmedim. Seninle evleneceğim ve sanırım sende harika bir kraliçe olmaktan mutluluk duyacaksın. Prensin küstahlığını gören Silya korkusuzca cevaplamış. Efendim, ben basit bir çoban ve fakir bir kızım. Buna rağmen sizinle evlenmeyeceğim. Yoksa beni beğenmedin mi? Hayır efendim, çok yakışıklı bir adamsınız ve prenssiniz. Ama hayatımı küstah bir adamla birlikte geçirmenin bana hiçbir faydası olmaz. Prens bu konuşmaya çok öfkelenmiş. Tam o anda onu arayan askerleri gelmiş. Derhal onlara Silya'yı tutuklamalarını ve sarayına götürmelerini emretmiş. Ve tam o anda yüzük canını acıtmış. Aa! Parmağından çıkarmaya çalışmış ama bunu başaramamış. O gün daha sonra Charles onu üzgün vaziyette görünce ne olduğunu sormuş. Tilya'nın kendisiyle ilgili fikrine katlanamadığını anlatmış. Kızı memnun etmek için daha iyi biri olması gerektiğini söylediğinde kötü kardeşi ona şöyle cevap vermiş. Bu küçük kız için kendini boş yere zahmete sokuyorsun. Yerinde olsam kısa sürede itaat etmesini sağlardım. Unutma sen kralsın ve bir çoban kızı memnun etmeye çalışman alay konusu olabilir. Halbuki kızı eş seçtiğin için çok mutlu olmalıydı. Onu hapiste tut ve cezalandır. Ama masum bir kızı cezalandırmam kötü bir şey olmaz mı? Silia cezalandırılmayı hak edecek bir şey yapmadı. İnsanlar onlara söylediklerine itaat etmiyorsa acı çekmeyi hak ediyorlardır. Ve unutma o masum değil. Ona olan sevginle dalga geçti. Senin aşkına güldü, güldü. Böyle söyleyerek kardeşinin karakterindeki en zayıf noktaya dokunmuş ve prens çok büyük bir öfkeyle yerinden fırlamış kızın yanına gitmiş. Ve Silya'nın kilitli tutulduğu odaya ulaştığında kızın içeride olmadığını görüp çok şaşırmış. Öfkesi iyice artmış ve kaçmasına yardım eden her kimse intikam almaya yemin etmiş. Silya! Ve o anda... Yüzük tekrar canını acıtmış ve prens çığlık atmış. Ah! Bu yüzüğü parmağımdan nasıl çıkaracağım? Yüzüğünü başka bir zaman konuşabilir miyiz? Hemen ilgilenmen gereken çok önemli bir konu var. Charles ve Ron prense Silya'nın kaçmasına yardım edenin eski eğitimine Sulman olduğunu söylemişler. Hatta bir muhafıza rüşvet vererek Sulman'ın kendilerine anlattığını söyletmişler. Prens büyük bir öfkeyle Suleman'ın suçlu biri gibi zincirlenerek huzuruna getirilmesi için Charles ve askerlerini yollamış. Bu emri verdikten sonra kendi odasına gitmiş. Tam odasından içeri girdiği anda büyük bir gök yürütüsüyle beraber yer sarsılmış ve aniden doğruluk birisi önünde belirmiş. Babana sana göz kulak olacağıma ve... Kötü biri olduğunda seni cezalandıracağıma dair söz verdim. Baban iyi biriydi ama sen kötülük dolu bir yolda ilerliyorsun. Sözümü yerine getirmenin ve cezalandırmaya başlamanın zamanı geldi. Gösterdiğin tavırları sergileyen hayvanların şekline bürüneceksin. Öfkenle kendini aslan haline soktun ve hırsınla... Bir kurttan farkın yoktu ve sen tıpkı bir yılan gibi sana ikinci babalık yapan adama sırt çevirdin. Kabalığınla bir boğadan daha kötüydün ve işte bu nedenle yeni şeklin bütün hayvanlardan bir parça içerecek. Doğruluk perisi sözünü bitirir bitirmez sevimli prens korkuyla perinin sözlerinin gerçekleştiğini görmüş. Aslanın kafasına, boğanın boynuzlarına, kurdun ayaklarına ve yılanın bedenine sahipmiş. Aynı anda kendini büyük bir ormanda bir gülün kenarında bulmuş. Sudaki yansımasından ne kadar korkunç bir yaratık haline geldiğini görmüş ve bir ses şöyle demiş. ''Zayıflıklarının seni ne hale getirdiğine dikkatlice bak.'' Sevimli prens doğruluk perisinin sesini tanımış. Ve yapabileceği en iyi şeyin gövden olabildiğince uzaklaşmak olduğunu düşünmüş. Böylece korkunç çirkinliğini sürekli görmek zorunda kalmayacakmış. Ağaçların arasına doğru koşmuş. Bir ağacın altında durduğunda büyük bir kafes üstüne düşüp onu yakalamış ve ağacın arkasına saklanan avcılar ortaya çıkmış. Avcılar kafesi taşımışlar ve kasabaya vardıklarında... Büyük bir şenlik olduğunu görmüşler. Avcılar ne olduğunu sorduğunda şöyle cevap verilmiş. Kötü prens öldü. Üvey kardeşiyle kuzeni krallığı ele geçirmeye ve aralarında bölüşmeye çalışırlarken halk tarafından kovuldular. Durumu anlatan adam, tacın prensin hapishanede bıraktığı Sulman'a teklif edildiğini anlatmış. ''O iyi ve adil bir adam. Bir kez daha barışın ve bereketin tadını çıkaracağız. Bu yüzden şenlik yapıyoruz.'' Sevimli prens bunu duyduğunda öfkeyle kükremiş. Ama kendi sarayının önündeki büyük meydana ulaştıklarında onun için durum daha da kötüleşmiş. Sulman'ı harika bir tahtta otururken görmüş. Etrafında toplanan insanlar kendinden önceki kral tarafından yapılan tüm adaletsizlikleri düzeltebilmesi için uzun bir ömür diliyorlarmış. Bana teklif ettiğiniz tacı kabul ettim. Onu sevimli prens için saklıyorum. Çünkü tahmin ettiğiniz gibi o ölmedi. Peri beni ikna etti. Bir gün onu iyi ve sağlıklı görebileceğimize dair hala bir umut var. Çünkü kötü kişiler tarafından yönlendirildi. İyi bir yüreği var. Bundan eminim. Eğer etrafında onu kötü yönlendiren kişiler olmasaydı, iyi bir kral olurdu ve halkına babalık yapardı. Eğer prensimiz geri dönüp adil ve iyi bir yönetim gösterecekse bunun için ölmeye hazırım. Bu sözler sevimli prensin yüreğine işlemiş. Eski eğitmenin gerçek etkisini ve ona olan inancını görmüş ve ilk kez yaptığı kötülükleri düşünmeye başlamış. Onu yakalayan avcılar kısa süre sonra hayvan koleksiyoncusuna götürmüşler ve diğer vahşi hayvanların yanında kafese konulmuş. Bir gün bakıcısı uyurken bir kaplan zincirini koparmış ve için üzüldüm. Neler olduğunu gören sevinli prens özgür olmayı dilemiş. Bakıcımın hayatını kurtarmak isterdim. Bunu çok yürekten diledi ve demirden kafesi anında açılmış, hemen bakıcısını yanına atlayarak katlanı korkutup kaçırmış. Ardından yaklaşıp kurtardığı adamın ayaklarının dibinde durmuş. Minnettar olan bakıcı, ona büyük bir iyilik yapan yaratığın başını okşamaya başlamış. O anda bir ses kulağına şunları söylemiş. İyi bir hareket asla ödülsüz bırakılmamalı. Aynı anda canavar yok olmuş ve bakıcı ayaklarının dibinde küçük güzel bir köpek görmüş. Sevimli prens değişimden duyduğu mutlulukla bakıcısının etrafında dönmüş, elinden geldiğince neşesini göstermeye çalışmış. Adam onu kollarına almış ve kraliçeye götürmüş. Ona tüm hikayeyi anlatmış. ''Bu harika küçük köpeği sahiplenmek isterim.'' Bir gün kendine küçük bir kahvaltı verildiğinde... Onu bahçede yemeye karar vermiş. Ekmeği ağzına alarak saraydan dışarı çıkmış. Kısa süre sonra altın ve değerli taşlarla yapılmış gibi görünen harika bir eve gelmiş. Güzel giyinen insanlar içeri giriyorlarmış, pencerelerden müzik, dans ve ziyafet sesleri duyuluyormuş. Ama tuhaf olan şu ki o evden dışarı çıkan insanlar solgun ve inceymiş. Elbiseleri yıpranmış ve hatta üstlerinde yamalar varmış. Sevimli prens birkaç çimen yemeye çalışan bir kıza yaklaşmış. Kız çok açmış. İçi merhametle dolunca şöyle düşünmüş. Ben de çok açım. Ama akşam yemeğimi yemeden önce açlıktan ölmem. Kahvaltımı bu zavallıya verirsem belki hayatını kurtarabilirim. Böylece ekmek parçasını kızın ellerine bırakmış ve hızla yediğini görmüş. Aniden güçlü bir haykırış yakalanmış. Dönüp baktığında Silya'nın zorla evin içine doğru götürüldüğünü görmüş. Eyvah! Silya'yı zorla götüren insanlara öfke duyuyorum. Ama ben de aynı şeyi yapmamış mıydım? Ve engel olunmasaydı ona karşı daha acımasız olmayacak mıydım? Tam o anda başının üzerindeki bir ses düşüncesini bölmüş. Biri pencereyi açıyormuş. Yaşlı bir kadın çıkıp tabaktaki çok leziz görünen yemeği dışarı dökmüş. Ardından pencere kapanmış. Sevimli prens yemeği yemek için koşmuş ama genç kız dehşete kapılmış. Onu kollarına alıp şöyle demiş. Sakın dokunma zavallı küçük köpek. Bu ev zevk sarayı ve oradan gelen her şey zehirlidir. Ve o anda bir ses şöyle demiş. Gördün mü? İyi bir davranış. Daima ödüllendirilir. Prens kendini güzel beyaz bir güvercine dönüşmüş olarak bulmuş. Havaya doğru yükselip eve doğru uçmuş ama ev birden ortadan kaybolmuş. Prens çaresizlik içinde Silya'yı bulabilmek için tüm dünyayı aramaya karar vermiş. Günlerce hiç durmadan uçmuş, büyük bir çöle ulaşmış. Burada bir mağara görmüş. Onu asıl sevindiren şey, Silya oradaymış ve yaşlı bir keşişle basit bir kahvaltıyı paylaşıyorlarmış. İşte orada! Onu bulmanın mutluluğu içindeki sevimli prens, Silya'nın omzuna konmuş, ona sürtünerek tekrar gördüğüne ne kadar sevindiğini anlatmaya çalışmış. Bu güzel beyaz güvercinin terbiyesi karşısında mutlu olan Silya onu nazikçe okşamış. Bana kendini hediye ettin ve seni kabul ediyorum. Beyaz güvercin seni daima seveceğim. Söylediklerine dikkat et Silya. Bu sözü tutmaya hazır mısın? Evet tatlı çobanım ben de öyle umuyorum. Beni daima sevmeye söz verdin. Sözümde ciddi olduğunu söyle. Yoksa Peri'den beni tekrar seni çok mutlu eden güvercin şekline sokmasını isteyeceğim. Fikrini değiştirecek diye korkmana gerek yok. Silya ilk gördüğü andan beri seni seviyor. Ama çok kaba ve küstah olduğun için bunu sana söylemedi. Ama şimdi düzeldin ve daha iyi birisin. Mutlu olmayı hak ediyorsun. ''Bu nedenle seni istediği kadar sevebilir.'' Sevimli Prens erinin önünde diz çökmüş. ''Hadi kalk çocuğum, ben ikinizi de sarayına göndereceğim.'' Ve Sevimli Prens kötü davranışları yüzünden uzaklaştırıldığı tahtına tekrar oturacak. Peri konuşurken kendilerini Suleman'ın huzurunda bulmuşlar ve eski eğitmenini tekrar görmenin mutluluğu yüzünden okunuyormuş. O da neşeyle tahtı prense bırakmış ve ona olan inancını daima korumuş. Silya ve sevimli prens yıllarca hüküm sürmüşler. Sevimli prens krallığını ve halkını kendine yakışır biçimde yönetmiş. Yüzük bir daha canını yakmamış ve kısa süre sonra yok olmuş. Çünkü iyilikler asla ödülsüz kalmaz.